Hamd olsun <Gülüyor> milamet şeytanların üzerime rahmet. Elhamdülillah Rabbil alamin ve salatü vesselam da razı olun hamd edelim. İsme bezmâ. Etibati Rabbani tercümemizden. 2. için 36. bölüm okumak istiyorum. Arapçasından da okuyoruz biliyorsun bazen. Fakat fazla uzamasın diye vakti değerlendirmek için kendi yapmış olduğumuz tercümeden okuyoruz. İkinci cil 36 mektup. Bu mektup Hoca Muhammed Takı'ya yazılmıştır. Bunu, o bunu de bulunan bir Hoca Efendi yazıyor. İmamet Basir'in beyan hakkındadır. İmamet meselesi. ehl Sünnet ve cemaat ve muhaliflerin hakikatı, el Sünnet'in ifrat ve tefrit arasında orta yolu oldu. İfrat ileri gitmek, tefrit, geri kalmak. İkisinin ortasındadır. ehl Sünnet. İfratı rafiziler, hafızliler tefriti, tefriti ise harici almıştır. Bir de elbeytin Sallallahu Aleyhi ve meti ve bunlarla alakalı hususların beyan hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ham, salavat ve duaları tebliğ ettikten sonra bildiririm ki fakirler, dervişleri sevmek, yani Allah dostları sevmek ve onlarla dostluk, samiyet, şu yüce taifenin kelimelerini dinlemeye rağbet, şu yüce tabakanın vaziyetlerine ve tavırlarına benetmek. Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Mevla Teala'nın inayetinin en büyüğüdür. İşte Allah'ın sevdiğini sevmek en büyük nimet olur. Doğru haberci, sadık haberci, sanallahu anasını buyurdu. Kişi sevgili beraberdir. Onları seven onlara beraberdir. Yakınlık hariminde, bölgesinde onların tabirleri Ey muvaffak edilen evladımız Hoca Şerifüttin Hüseyin haber verdi ki şu övülen asıllar kendisinde toplanmış değişik alakaların bulunmasıyla birlikte şu güzel bir makbul manalar faydasız işlerle meşgul olmakla birlikte kendisine toplanmış. Bunun üzerine Allahu tutmanıya hamd ve minnet olsun. Yani. Meyit bir azı kişinin güzel kaybında övüyor. Zira sizin salahınız büyük bir topluluğun salahını gerekli kılar. Felahınız da çok fazla kimselerin felahını gerektirir. Paset'in kişi senin kelamını sevdiğini ve ilimlerine yani rağbet ettiğini izah edince onu, onun tarafına bazı kelimeleri yaz, yazarsan iyi bir güzel olur. Demek ki rağbetli olan kişilerle ilgilenmek lazım. Onların hak sözü ulaştırmak lazım. İstelenir icabet için bazı kelimeleri yazmayı murat etti. Bu günlerde imamet bahsiniz gibi çok olunca biliyorsunuz değil mi? Demek ki aynı şekilde aşure günü vesilesiyle ehlisinde aleyhine konuşanlar çoğalınca. Hazir Hüseyin'in şahadetini bahan edip, hilafetin Hazir Ali'nin hak olduğunu, üç imamın, üç halifenin haksız olduğunu Hazir Aişe Validemize, Muaviye Radyo'nun ve Ebu Hule Radyo'nun hazirlerine, birçok sahabeye biri uzatanlar bu sırada tam çoğalmış, tam o zamanki olaylar aynı, bugünkü olaylar da aynıdır. O dönemle bu dönem birbirine çok benziyor. Dolayısıyla o dönemde ne yapılmışsa bu dönemde biz de aynısını yapmamız lazım, işte hakkı açıklamamız lazım. Onlar İmamiyet Bahsi'nin zikrini çok yapınca, herkes bu bapta sözü zan ve tahminle dokunca, zarreten bu bahiste bir takım satırlar yazmayı istediğimde Eylül Üniversite ve Cemaat hakikatını ve muhariflerin durumlarını açıklayayım. Ey kurtuluşu talep eden, muhakkak ehl sünnet ve cemaatın alametlerinden biri de Şeyh haini ve Ömer R.A'yı üstün tutmak ve iki damadı Osman ve Ali R.A'yı sevmektir. üstün tutmakla birlikte ki damadı semenin birleşmesi ehl sünnet ve cemaatın hususiyetlerindendir. Şeyh faziletli olması sahabenin ve tabi ile sabittir. İmamların büyüklerinin naklettiği gibi İmam Şabi de bunlardan biridir. Şeyh Ebru Hasan'ın eşariği der ki, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhullahi ümmetin diğerleri üzerine fazilet saymak katidir. Kesindir. Ali Kerem al-Fesu'dan, zamanında ve memleket kürsesindeyken, tevatürle ve sirdiklerinden büyük bir topluluk huzurunda sabit oldu ki, Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlileridir. İmam Zeyb bunu izletmiştir. İmam Bahre onları rivayet etti ki, demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir'dir. Sonra Ömer, sonra başka bir kişi. Oğlu Muhammed İbni Hanife dedi ki Sonra sensin Hazar dedi ki ben ancak Müslümanlardan bir kişiyim Kendini o makama layık görmedi Tevazü etti Hasıl kelam Şeyhan'ın faziletli olması Sağlam ravilerin rivayetinin Çokluğundan sarfet ve tevatür haddine ulaştı Onu inkar ya cahillikten Ya da tahsüktandır Şeyhan'ın büyüklerine olan Abdurrezzak İnkara imkan bulamayınca ihtiyarı olmadığı halde yani istemeyerek Şeyhan'ın faziletli olduğunu söyledi ve şöyle dedi Ali, Şeyh kendi nefsi üzerine faziletli kılınca, ben de aynı şekilde o faziletli kıldığı için Şeyh Ali'nin üzerine faziletli kılarım. Şayet o kendi üzerine onları faziletli kılmasaydı, asla onun üzerine onları faziletli kılmazdım. Bana vebal olur ki Ali'ye muhabbet iddia edeyim de sonra ona muhabbet edeyim, demiş. Bu adam insaflıymış, insaf demek. İki damadın zamanında fitnenin zuhur çok olunca, insanların içlerinde ihtilaller ortaya çıkınca, bu bakımdan insanların kalplerinde sınırsız kullanılıklar hasılınca Müslümanlar arasında düşmanlık ve boğuz ortalığı kaplayınca zarureten iki damadın sevilmesi de kişinin ehl sünnetten olması şartlarından kabul edildi ki cahile bu bakımdan Resulullah Sallallahu Efendimizin hesabına kötü zam beslemesin Resulullah naibleri ve onun makamında kaymalı harifleri hakkında boğuz izlemesin. Yani o dönemde Zarifendiniz Aziz Osman hakkında ileri geri konuşmalar şu olmuş, Bu yüzden Eylül alameti olarak Her ikisinin de sevilmesi şartı getirilmiş Ali Kerem Malabesu'yu sevmek Sünni olmanın şartı oldu Kim de bu sevgi yoksa o kişi Eylül Sünnet'ten çıkar, haricidir Harici de isimlenirler Aziz sevmeyenler haricilerdir Eylül Sünnet'i azalemini sever, şimdi çok sever Ali'ye sebebi de ifrat dereceyi seçenler ise yani Layık miktardan fazlasına düşenler bu sevgide azınlıklarını açıklayanlar beşerin en hayırlısının ashabına söverektiği zanlılar ashabın tabi ve seleb yol salih'in ederek onu kaldırıp atanlar rafizi diye Yani seveceğim diye diğerlerini reddederler. Bunlar işte rafizi diğerlerini kaldırıp atıyorlar. Sadece haserlerimizi seviyoruz diyorlar. Bu sevgi yanlıştır. Ali Kerem Balıkçı'nın sevgisinde Eylül Sünnet, rafizler ve hadicilerin seçtiği ifrat ve teflül arasında orta yoludur. Eylül yolu rafizler ve Haricilerin seçtiği ifrat ve tefrit yolu arasında ortadır. Düşmesiz hak yol orta olandır. İfrat ve tefritin her ikisi zembelilmiştir. Ahmed bin Hanbel İmam Ali'den şöyle dedi rivayet etti. Resulullah Suresim buyurdu. Sende İsa'nın misali vardır. Yahudiler ona düşmanlık ettiler. Hatta annesine porttan iftira ettiler. Hırsızlarına onu sevdiler. Hatta olmadığı makamı onu yükselttiler. Yani o Allah'ın oldu dediler. İşte rafizler de böyle oldular. İnkar eden hariciler öyle oldular. Sünnetin harç kaldılar. Rafizler de onu da yani ileri daha fazla haddinden fazla sevgi bahanesiyle makamından daha değişik yorumlara düşürdüler. Kendileri helak oldular. Hasar edinimize bir leşe gelmez. Adı Radiyallahu Anaslu'da ki benim hakkımda iki grup Aziz Ali Efendimiz şöyle demiştir. Benim hakkımda iki grup helak oldu. Mahbetimde haddi aşanlar, rafziler, şiiler Hatta bende olmayanı bana ispat ettiler. İkincisi bana düşmanlık edenler, hariciler düşmanlık ettiğime dair bana düşmanlık ettiğime dair bana üftira Yani azalemizin diğerlerine düşman olduğunu iddia ederek üftira Haricilerin halini Yahudilere bezetti. Raficilerin halini Hristiyanlara bezetti. Her ikisi de ortada olan hakkıdan iki tarafta vakı olduğu. Her sünneti Ali'yi sevmeyenlerden sayan kimseler ne cahildir. Onun sevmeyi Rafiz has olduğunu zannetti. Ali'yi sevmek Rafizlikten değildir. Rafizlik üç halifeden beri olmaktır. Yani, demek Ali'den başkasını ret etmek demektir. Ashab-ı Keram'dan beri olmak zemmedilir. Bu kimse üzerine bu kimse üzerine levmedilir. Ashab-ı Keram sevmeyen zemmedilmiştir ve levmedilmiştir. Ki, dedi, şahit Muhammed'in adını sevmek Rafizlik ise insanlar ve cinler şahit olsun ki ben Rafiziyim. Yalnız şahit böyle mi olmuş? Madem ki Hazretlerimi sevmek Şiilikse, rafizlikse, biz de şiiriz. Biz de rafiz demek. Sevmekte de sorun yok. Ondan başka diğer üç halifeyi reddetmektir rafizlik. O yüzden onlar zemmedilmiştir. Hadi Şerif reddetmiştir. Yani Muhammed'in alini sevmek zannettikleri gibi rafizlik değildir. Bu sevgiye rafizlik derlerse bu durumda zemmedilen rafizlik değildir. O ashab-ı kiramın ehli sevmek rafizlik olsaydı o zemmedilmezdi. Rafizlerin diğerlerinden beri olmak ve onları atmak tarafından gelir. Onları sevme tarafından değil. Yani Muhammed'in ailenin sevdikleri için rafiz onlara. Üç harifeyi ve teras ashabı reddettikleri için onlara rafiz edemiyor. Resulullah'ın eli beytini sevenler, ehli ve cemaatten olurlar. Onlardır hakikatte eli beytinin şiası taraftarlar. Eli beyti sevdiklerini iddia edenler eden şiler kendilerini onları sevenlerden kabul ederler. Şayet sevgilerini sadece eli beytten sıkıştırmazlarsa, değerlerinden biri olmazlarsa, yani diğer ashabı da severlerse, Nebi sallallahu aleyhi ve ashabının tamamına tazim ederlerse, onlara hakiki şekilde hürmet ederlerse, aralarındaki tutuşmeleri tü de güzel bir şekilde yorumlarlarsa, bunlar da el sünnet ve cemaate dahildirler. Hariciler ve rafizlerden uzaktırlar. Sevgi böyle olacak. Ehli-i sevgisi, ashab olacak. Zira ehli-i sevmemek hariciliktir. Ashabdan biri olmak rafizeliktir. ehli sevgi ve ashabının tamamına tazim hürmet sünniliktir. Anladık mı? Ehli beyti sevmemek, haricilik. asabtan beri olmak, rafezilik. Ehli beyt sevgisiyle birlikte ashab kiramın tamamına sevgi taze hürmet etmek, sünniliktir. Sünniliği anlamı. Şimdi i̇mam tespitlerini bile anlayalım. sünniliğin dayanağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını sevmek üzeredir. İnsaf sahibi akıllı kimse, asab ı kiramın sevgisi üzere onlara boğdu tercih edemez. Filakis Nebi sallallahu sevdiği için onları da sever. Sallallahu aleyhi ve onları seven beni sevdiği için onları sever. Onlara boz eden bana boz ettiği için onlara boz eder. Asıl sözümüze dönelim. Deriz ki ehl-i cemaat hakkında nasıl ehl sevmediği zannedesin. Hani i nasıl ehl -i sevmesin ki? Halbuki onlara göre ehl sevmek imanın bir cüzüdür Son nefeste selamet onlara göre şu muhabbetin derin olmasına bağlıdır. Bu fakirin kıymetli babası, eksir vakitlerde 55 sevgisine rahmetlendirirdi. Zahir ve batın ilimlerden alim idi. Şöyle derdi, onları sevmenin Hüsnü Hatim'e de çok tesiri vardır. 55 sevmenin Hüsnü Hatim'e de imanlık çok tesiri vardır. buna en mükemmel şekilde rahat lazımdır. Bu fakir, onun ölüm hastalığında yanında hazır oldu. Muamelesi sona ulaşınca, bu alemle şuuru az kalınca, bu vakitte şu sözünü hatırladım. Şu muhabbetin durumundan sordum, 55 sevgisinden. O haldeyken dedi, ben ehl Beyt'in sevgisine garg oldum. Şu vakitte Hak Celle ve diyor. Yani şimdi şayrımızın Ehl-i Beyt'e bakışını, Ehl-i ehl Beyt e bakışını anlayalım. ehl Beyt'e sevgi, ehl ve cemaatın baş sermayesidir. Muharifler ise bu manadan gafildirler. Orta yol olan sevgiler, sevgilerinden habersizdirler. Kendileri için ifrat yolunu seçtiler. Ifrattan ötesini de tefrik geri kalmak zannettiler. Hacilik hükmettiler. Bunu da Haricilerin mezhebi zannettiler. Yani ehl e de harici damgasına vurdular. İfrat ile tefrit arasında hak mezhebi merkezi ve doğruluk mevzisi olan orta yol bulunduğunu bilemediler. Bu da Ehl-i ve Cemaat mezhebinin nasibidir. Allah onların çalışmalarını şu hak edersin. ehl orta yolu olmuştur. Har-i umur -i Yolların harisi burasıdır. Şaşılacak şey. ehl Sünnet ve Cemaat haricileri öldürdüler ve ehl düşmanlarının kökünü kazdılar. Hatta Kerbala olayına katılan bütün hainleri cezasını verdiler. O vakitte rafizilerden ne bir isim ve ne de bir resim vardı. O zaman hiçbir rafizi şia yoktu. Olsa da yok ümündedir. Sanki onlar fasit zanlarıyla ehli behli sevenleri rafizidir zannettiler. Ehl-i sünnet ve cemaat şu alaka sebebiyle rafizi ehl sünnet ve şu alaka sebebiyle rafizi diye halettiler. Vah bu ne acayip iştir. Zira ehl-i sünnet ve cemaatı muhabbette ifrat derecede olmadıkları için bazen harcı olabilirler. bazen de onları kendilerinde hissettikleri sevgi sebebiyle rafizi diye zannederler. Kendi kafalarına böyle yanlış bir Bundan dolayı onları çahillikleri sebebiyle elbisat ve cemaattan olan ve ehl-i beytin ve Mahmud sallallahu aleyhi ve sellem'in haline olan sevgili açıklayan büyük ölüleri rafizi zannederler. Ehl-i beytten bahsede, hemen ediyorlar, rafizi diyorlar. Ve değil, elbisat ve cemaat alimlerinin büyüklerinden olup şu muhabbette gitmeyi men eden de üç halifeye tazim-i hürmete teşvik edenleri de harici Yani üç halifeye tazim etmeyi emrettiğin zaman o zaman harici zanıyorlar. Münase münasebetsiz cüretlerinden dolayı binlerce ah, ah olsun diyor. Allah subhanahu anh şu sevginin ifrat ve tefittiminden bizler korusun. Şu muhabbetin ifrat, ifratından dolayı yani sınırsız şekilde lüzumsuz şekilde ileri gitmesinden dolayı Ali olan muhabbetin gerçekleşmemesi için üç halif eden ve diğerlerinden beri olmak şart koşar, koşarlar. Hesaf gerekir. Hasıl olmasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin naiplerinden ve makamına kaymalan kimselerden beri olmak şart koşulan muhabbetin manası nedir? Bu ne <gülüyor> biçim şey muhabbettir? ehl günahı ancak ehl Beytin sevgisine sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tamamına tazim ve hürmeti katmaları ve her iki grubu birlikte sevmeleridir. Öyle ki onlardan hiçbirini kötülükle zikretmezler, onlar, onların aralarında sütüşmeler ve marifetler olmakla beraber onları nefsani havalardan tenzih ederler. Beşeri tasvuktan uzak tutarlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sohbeti ve arkadaşlığın bakımından onlar hepsini iyi kabul ederler. Bununla beraber hakkı, haklıya haklı derler, yanlış olan da yanlış derler. Lakin heva ve hevesten dolayı olmaktan tenzih ile beraber Görüş ve havale havaletmekle birlikte bunların hatasını iştihada hatasını kabul eder. Ancak rafizlerin el-i ve cemaatten razı olması diğer ashab-ı kiramdan kendileri gibi biri olmaları ve şu büyüklere karşı kötü zam beslemeleri durumundadır. Asıl ki de razı olması elbette düşmanlığa bağlıdır. Aleyhisselatü ve vesselam'ın ailenin boza bağlıdır. İki tarafta kendileri gibi olmalı istiyorlar. Aynı Hristiyan Yardır yani. Rabbimiz idare sonra kalplerimizi Kadırma Tarafından bize rahmet ibeyle seni ziyad ibe edinsin. Yetuvar. El-Sunat ve cemaat mezhebini görer. Efendimiz'in arkadaşları asabı, bazılarının bazı ile çekişmesi vaktinde üç fruk ediler. Bir fırka ailenin hak olduğunu delil ve istat ile bildiler. Diğer cemaat delil ve istat ile diğerlerin haklı olduğunu bulurlar. Çünkü taifede turaklam haline olup delille herhangi bir tarafı tercih edemediler. İlk taifeye istatları gerence Ali'ye yardım etmek lazım geldi. Şimdi taifeye de istatlarının neticesi olarak Mariflere yardım etmek gerekli oldu. Çünkü ise turaklama gerekli oldu. Onlara göre birini diğerine tercih etmek olmadı. Bu işte her biri kendi iştahatları gereğince camı ettiler. Zimmetlerinde vacib olanı eda ettiler. Bunları levletmeye nereden imkan olsun? Bunları uzatmak nasıl nasıl olsun? Hepsi de aslam Şafii ve Ömer İbn-i şöyle verilmiş. Bu bir kan idi. Allah ellerimizi bundan temizledi. Biz de dillerimizi temizledi. Bu sözden anlaşılmıyor ki, birinin haklılığı ve diğerinin hatalı olmasıyla dudakları kımıldatmak uygun değildir. bir haklı, diğeri haksız deyip böyle işi lafa sokmak doğru değildir. Hepsini hayırdan başka şeyle zikretmemek lazımdır. Aynı şekilde hadis şöyle Neve'ye de sen geldi, buyurdu, Ashabım zirredilince geri dön, yani asabın ve süpüşmeleri gelince bundan sakının, birini diğer üzerine tercih etmeyin. Fakat ehl ve zemaatin ekserisi, kendilerine açık olan delille hari kerr haklı olduğunu muhaliflerin hatalı olduğunu görüşmek istedir. Bu hata, iştihadı hata olunca uzatmaktan uzaktır. meddil uzatmaktan uzaktır. Hakaretten menzettir, çükkünetten beridir. Ara, Ali Radıyallahu şöyle demiştir. Kardeşlerimiz bize karşı ileri gittiler. Bunlar kafir ve fasık değillerdir. Zira onlar için küfür ve fâsılıktan men eden teviller vardır. Ehli sünnet ve cemaat ve rafıziler her ikisi de Ali ile harp edenleri hatalı görürler. Her iki fırkata Ali'nin hak üzere olduğunu söylerler. Lakin Eyresulullah ve cemaat hakkında tevhilden kaynaklanan hatalı olmalara üzerine bir şey ziyade etmeye cevap vermezler. Dilleri onlara etmek, dillerini onlara tağan etmek ve çirkin konuşmaktan korurlar. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbet ederek Resulullah Efendimiz sellem, onlara tibz Efendim Efendimiz şöyle buyurur. Allah Allah sahabım hakkında sakının. Benden sonra onlara hedef tutmayın. Sözcünde sözünde Allah lafzı iki yere tekrarlaması Sözünün kuvvetlenilmesi içindir. Yani dikkat edin, Ne büyük mesele yan demiştir. Yine buyurdu. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız ilerlet olursunuz. Bu zoru belgelerin çoktur. Mütüvatın, devamının okuyacağı anlaşıldı. Birinci bölümü belirti almıyoruz. Belhamdülillah.